Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız şüphesiz o topluluk da müşrikler de Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte iyi veya kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz bazen öbürüne. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.